İzeger'in geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi kapsamında 25 Havza'da çalışma başlattı. 1065 noktada yürütülen çalışmada 853 adet su kütlesine temiz su kaynağı belirlendi ve bu 853 adet su kütlesinden 510'u nehir, 184'ü göl, 85'i geçiş ve 74'ünün ise kıyı su kütlesi olduğu belirtildi. 2028 yılı sonu itibariyle tamamlanması planlanan projeyle nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında başta balıklar olmak üzere tüm sucul ekosistem envanteri çıkarılmaya başlandı. Buna göre canlı gruplarına ait 5.299 tür bulundu. Bu türlerin 604'ü Türkiye'de ilk kez görüldü bir çamur salyangozu türü ise dünyada ilk kez Muğla ile Antalya sınırları arasında tespit edildi. Çamur salyangozuna Milette yaşamış büyük bilimsel ve felsefi figürlerden ve matematiğin öncülerinden Tales'in ismi verildi. Dehadan Şaduman Unutmaz ve Celal Atalay'ın haberine göre 28 Temmuz-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akdeniz Ege Marmara Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 54 ilde çıkan orman yangınlarında 139.500 hektar alan zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yangınların örtü şeklinde etkili olduğu 11.750 hektarla kayalık bölge olan 19.750 hektar olan doğal yollarla rehabiliteye bırakıldı. 69.300 hektar alanında yine kızılçam tohumları zarar görmesin diye doğal yolla yenilenmesine karar verildi. 38.700 hektarlık bölgenin ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon da yenilenmesi planlandı. Eylül ayı itibariyle yanan sahaların %80'inde yapılan çalışmalar tamamlanırken yıl sonuna kadar tüm alanların da bitirilmesi hedeflenmiş Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey. 15 günlük süreçte 54 ülkede %747 ayrı orman yangınına müdahale ettiklerini ve söndürdüklerini belirtti. Enerji Bakanları Avrupa Birliği dönem başkanı Çekyan'ın talebiyle Avrupa'daki enerji krizini görüşmek üzere Brüksel'de toplandı. Devreye sokulacak tedbirler arasında enerji fiyatlarının yükselmesiyle fosil yakıt şirketlerinin artan kârlarına ek vergiler getirmek bulunuyor Vergiyle elde edilecek gelirin de hane halklarına ve işletmelere aktarılması planlanıyor. Avrupa Birliği bakanları mevcut durum nedeniyle normalden çok fazla kar eden doğalgaz dışı elektrik üreticileri ve tedarikçilerinden yaklaşık 140 milyar euro ek vergi toplanabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca elektrik kullanımında zorunlu kesintiler üzerine de uzlaşıldı ancak bakanlar enerji fiyatlarına bir tavan fiyat belirlenmesi konusunda fikir birliğine varamadı bakanlar Avrupa Birliği Komisyonu'ndan gaz fiyatlarıyla ilgili farklı seçenekleri değerlendirmek üzere bir uzmanlar grubunun kurulmasını istedi. Bifet. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali'ne sayılı günler kaldı. 12-16 Ekim tarihleri arasında Bozcaada'da gerçekleşecek olan festivalde, Toplam 53 filmin gösterimi yapılacak gösterimler ücretsiz olarak Bozcaada'da iki salonda izleyiciyle buluşacak. Festivalin finalinde toplam 14 film gösterilecek. Ana yarışma kategorisinde yarışacak bu filmlerin konuları iklim felaketlerinden dijital kirliliğe, gıda tüketiminden ölüme ve yoksulluğa terk edilmiş bölgelere kadar uzanıyor. Filmler sanat ve mücadele ilişkisini sorgulayan iklim krizi göç ve halkların direniş öykülerine kadar Geniş temalara sahip Bozcaada Film Festivali 12-16 Ekim'de Bozcaada'da. Giresun'da depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen ve depolama şekli hava, su ve toprak kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği kapatma kararının uygulanmadığı Çavuşlu Çavuşluk Atı Atık Bertaraf Tesisi önünde bölge halkı çadır kurdu, 4 gün nöbet tuttu, çöp kamyonlarının tesisi girişine engelledi. Belediye başkanlarından oluşan heyetin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşme sözü üzerine nöbetlerine 15 gün ara verdi. Görelenin Çavuşlu Beldesi'nde 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden de depolama yapılan katı atık bertaraf tesisindeki çöplerden çevreye atık su sızıyor. Yöre halkı 2021'de tesiste depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle çet olumlu raporunun iptal edilmesini ve tesisin kapatılması için Ordu 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bir raporuna göre tesisin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunun tespitiyle mahkemeye çed raporunu iptal ederken kapatılması başvurusunu ise reddetti. Bölge halkı tesisin kapatılması için bu kez Samsun Bölge İdare Mahkemesine başvurup orada ikinci idare mahkemesinin kararının iptalini istedi. Mahkeme oy birliğiyle tesisin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Giresun valiliği ile tesis yöneticilerine tebliğ edilen ve yasal sürecin 29 Ağustos'ta dolmasına rağmen faaliyetlerinin sürmesi üzerine çavuşlu sakinleri valiliğe kapatılmasına yönelik kararın uygulanması talebiyle de dilekçe verdi. Mücadeleleri sürüyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.